Merhaba sevgili kitapseverler. Sizlere Oscar Wilde'ın Sosyalizm ve İnsan Ruhu adlı romanını seslendireceğim. Seslendiren Gamze Babacan Şahbaz Oscar Wilde Doğum 16 Ekim 1854 Ölüm 30 Kasım 1900 Oscar Wilde, Dublin'de doğdu. Zekası ve ustaca gözlemlerinin sonucu toplumsal yorumları ile ünlüdür. Victoria döneminin en başarılı oyun yazarlarındandır. Wilde, 9 yaşına kadar evinde eğitim gördü. Daha sonra, Pantora Kraliyet Okulu'na kayıt yaptırdı. Pantora'dan mezun olduktan sonra Dublin'de bir koleje kayıt oldu. Okul yaşamında sıra dışı bir öğrenciydi. Okuduğu kolejde çok ünlü olan Berkeley Altın Madalyasını kazandı. Oxford Üniversitesi Madeleine Kolejine tam burs kazandı ve kaydanı yaptırdı edebiyatın ilklerinden olan sanata yakışan estetik akımın parçası oldu. Estetizm hareketleriyle tanınan Oscar Wilde saçlarını uzattı ve odasını papatya, lale ve orkide gibi çiçeklerle dekore etti. Wilde'ın giyim tarzı eleştirilerin udağı oldu. 1879 yılında Wilde, Londra'da estetik dersleri vermeye başladı. Oscar Wilde, İngiltere'ye döndükten sonra Palmol gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Bu gazeteden sonra Woman World dergisinin editörü oldu. Yaşamının büyük bir bölümünde sosyalizmi destekledi. Özgürlüğe olan düşkünlüğünü Liberty şiiriyle göstermiş oldu. Ölümü hakkında farklı söylentiler mevcuttur. İlki ki iken, diğeri ise bir otel odasında duvara ''Birimiz gitmeli'' yazarak intihar ettiğidir. White kitaba şu açılış cümlesiyle başlıyor. Sosyalizmin inşasının getireceği başlıca avantaj, hiç kuşku yok ki mevcut koşullarda hemen herkesi baskılayan, aşağılık bir gereklilikten başkaları için yaşamaktan kurtaracak olmasıdır. Wyden bu açılış cümlesi toplumsallığa değil de bireyselliğe vurgu yapan bir sosyalizm anlayışına karşılık geliyor. Kalabalıkların inanç ve değer yargılarının çoğu zaman mutlakiyetçi otoriteye yol açtığını çok erken bir tarihte görmüş olan White, geleneksel ahlakçılara, din temelli hayır kurumlarına karşı çıkar. Belirleyici olmanın insanın hayırseverliğe muhtaç olma durumundan kurtulması olduğunu vurguluyor. Öyle bir kurtuluş ki sömürüyü ortadan kaldırarak insanlara kendi hayatlarını zenginleştirmede eşit imkanlar yaratsın. Böylece bir insanın başka bir insana acımasının, yardım etmeye çalışmasının ama bir türlü gerçekten yardım edememesinin bütün manevi yükünü de ortadan kaldırması gerektiğini, insanın gerçek özgürlüğünün de burada yattığını bizlere akıcı bir dille vurgulamaktadır. Bu muhteşem eser, şimdi sizlerle. Sosyalizmin inşasının getireceği başlıca avantaj, hiç kuşku yok ki, mevcut koşullarda hemen herkesi baskılayan, aşağılık bir gereklilikten başkaları için yaşamaktan kurtaracak olmasıdır. Gerçekte de bu baskıyı yaşamayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Yüzyılın akışı sırasında arada Darwin gibi büyük bir bilim adamı, Keats gibi büyük bir şair, Mösyö gibi ince ve eleştirici bir ruh, Flüber gibi yüce bir sanatçı, üzerinde başkalarının yargaracı hak iddialarından kendisini yalıtabilmiş, uzak tutabilmiş, Pliton'un söylediği gibi duvarın sundurmasında durabilmiş ve nihayet kendinin eşsiz kazanımı ve de tüm dünyanın eşsiz, kalıcı kazanımı adına kendi içindekinin mükemmelliğini gerçekleştirebilmiştir. Ancak bunlar işsiznadır. İnsanların büyük bir bölümü sağlıksız ve abartılı bir özveri anlayışıyla hayatlarını berbat eder. Berbat etmeye zorlanır. Onlar kendilerini korkunç bir yoksulluk, korkunç bir çirkinlik, korkunç bir açlıkla dört bir yandan çevrelenmiş bulur. Onların tüm bunlar nedeniyle yüreklerini şiddetle sızlaması kaçınılmazdır. İnsanın duyguları aklından çok daha hızlı karışır. Ve bir süre önce eleştirinin işlevi konusunda yazdığım makalede işaret ettiğim gibi. Acının paylaşımı, düşüncenin paylaşımından çok daha kolaydır. Dolayısıyla insanlar kendilerini yanlış yönlendirilmiş de olsa takdire değer niyetlerle, çok ciddi olarak ve büyük duygusallıkla gördükleri kötülüklere çare bulma görevini hazırlar. Ancak buldukları çareler hastalığı tedavi etmez. Sadece süreyi uzatır. Onların bulduğu çareler gerçekte bu hastalıkların bir parçasıdır. Örneğin açlık sorununu yoksulu hayatta tutarak çözmeye çalışırlar ya da ileri bir ekolün yaptığı gibi yoksulu oyalayarak. Ancak bu bir çözüm değildir. Zorluğu ağırlaştırıcıdır. Doğru amaç yoksulluğun imkansız olacağı bir temelde toplumu yeniden inşa etmektir ve özveri erdemleri bu amacın gerçekleşmesini kesinlikle engellemişlerdir. Nasıl ki en kötü efendiler kölelerine iyi davrananlardı ve bu yüzden mağdur olanların sistemin korkunçluğunu fark etmesine ve bunun üzerinde kafa yoranlar tarafından da görülmesine engel olmuşlardı, bugün İngiltere'deki mevcut durumda da en çok zarar veren insanlar en iyi yapmaya çalışanlardır ve nihayet ortaya çıkıp yardımseverlik, Bağış ve benzeri dürtülerini dizginlemeleri için halka yalvaran, konu üzerinde gerçekten çalışmış, hayatı bilen ve doğu yakasında yaşayan eğitimli insanların gösterisi sahnelendi. Onlar bunu, bu tür yardımların onur kırıcı ve ahlak bozucu olduğu savıyla yapıyorlar. Bu insanlar çok haklıdırlar. Bağış, sadaka, pek çok günah yaratır. Söylenmesi gereken bir şey daha var. Özel mülkiyet kurumundan kaynaklanan korkunç kötülükleri azaltmak için özel mülk kullanmak ahlaklı değildir. Bu hem ahlaklı değildir hem de adil değildir. Sosyalizmde tüm bunlar tabii ki değişecektir. İğrenç kokular içinde yaşayan ve iğrenç kokulu eski püskü elbiseler giyen insanlar ve imkansız, diksindirici çevrelerde sağlıksız büyüyen, açlıktan sıskısı çıkmış çocuklar olmayacaktır. Toplumun güvenliği şimdiki gibi havanın durumuna bağlı olmayacaktır. Don geldiğinde işten çıkıp korkunç bir sefillikle sokaklara düşen veya yardım için komşularına sızlanan veya bir ekmek parçası ve sağlığa elverişsiz kalacak bir yer temin etmek için iğrenç barınakların kapılarına doluşan insan kalabalıkları olmayacaktır. Her bir fert toplumun genel refah ve mutluluğundan pay alacak ve eğer don gelirse Gerçekten hiç kimseye daha kötü bir şey olmayacaktır. Diğer yandan, sırf bireyselliğe götüreceği için sosyalizmin kendisi değerli olacaktır. Sosyalizm, komünizm ya da kim ne ad verirse versin. Özel mülkiyeti, kamunun servetine dönüştürerek ve rekabet içinde işbirliğini ortaya koyma eylemine devam ederek, toplumu bütünüyle sağlıklı bir yapının uygun koşullarına geri döndürecek, ve halkın her bireyinin maddi refahını sağlayacaktır. Gerçekte sosyalizm, yaşama onun için uygun olan prensipleri ve uygun ortamı sunacaktır. Ancak yaşamın en mükemmel biçimine ulaşmak üzere tümüyle gelişimi için bir şeye daha gereksinim vardır. Gereksinim duyulan bu şey bireyselliktir. Eğer sosyalizm otoriter ise, eğer şimdiki politik güçle olduğu gibi ekonomik güçle donanmış yönetimler, iş başında ise tek kelime ile eğer endüstriyel trenlerimiz olacaksa o zaman insanın son durumu ilk durumundan çok daha kötü olacaktır. Hali hazırda özel mülkiyetin varlığının sonucu olarak pek çok insana ancak çok sınırlı ölçüde bireyselliğini geliştirebilmesi olanağı sağlanmaktadır. Bunlar ya geçinmek için çalışmaya gereksinim duyanlardır ya da kendilerine gerçekten uygun zevk aldıkları bir faaliyet alanını seçme olanağı tanınanlardır. Bunlar şairler, filozoflar, bilim adamları, kültür adamları, tek kelimeyle gerçek insanlar. Kendilerini gerçekleştirmiş insanlardır ve tüm insanlık, kısmi gerçekleşmesini bu insanlarda sağlar. Diğer yandan, kendine ait hiçbir mülkü olmayan ve sürekli açlık sınırında yaşayan, yük hayvanlarının işini yapmaya, kendi için gerçekten tatsız olan işleri yapmaya mecbur edilen pek çok insan var. Ve buna buyurgan, mantıksız, aşağılayıcı, talep zulmüyle mecbur ediliyorlar. Bunlar yoksul insanlardır ve ortamlarında hiçbir şekilde zerafet veya konuşma cazibesi veya uygarlık veya kültür veya ince zevk veya yaşam sevinci yoktur. İnsanlık Onların kolektif gücü sayesinde maddi refah elde eder. Ancak burada insanlığın kazandığı yalnızca maddi bir sonuçtur ve yoksul adamın kendinde hiçbir önemi yoktur. Yoksul adam, onu hesaba katması şöyle dursun, onu ezen gücün yalnızca sonsuz küçük atomudur. Bu güç gerçekten de onun ezik olmasını ister. Çünkü bu takdirde çok daha itaatkar olur. Tabii ki özel mülkiyet koşullarında ortaya çıkan bireyselliğin her zaman veya bir kural olarak iyi veya mükemmel örnek olacağı ve yoksulların kültür veya cazibeden yoksun olsalar bile yine de pek çok erdeme sahip oldukları söylenebilir. Bu iki ifade de oldukça doğrudur. Özel mülkiyet sahibi olma genellikle ahlakı aşırı bozucudur ve bu da tabii ki sosyalizmin yerleşik uygulamadan kurtulmak istemesinin nedenlerinden biridir. Aslında mülk gerçekten bir sıkıntıdır. Birkaç yıl önce insanlar taşrada mülkün vecibeleri var diye dolaşıyorlardı. Bunu o kadar sık ve bıktırıcı bir şekilde söylediler ki sonundaki lisede söylemeye başladı. Artık insan her vaazda bunu duyuyor. Bu tümüyle doğrudur. Mülkün miktarı biraz büyütüldüğünde Baş belası olacak kadar çok vecibesi vardır. İnsanın üzerinde ardı arkası kesilmeyen hak taleplerini, işe sonsuz dikkati ve sonsuz sıkıntıyı kapsar. Mülkün sadece keyif tarafı olsaydı katlanabilirdik. Ancak vecibeleri onu çekilmez yapıyor. Zenginin lehine ondan kurtulmalıyız. Çok yazık ki yoksulların kabul edilebilir erdemleri vardır. Bize hep yoksulun yardımlar için minnettar olduğu söylenir. Kuşkusuz bazıları öyledir fakat onların en iyileri asla şükran duygusu taşımaz. Onlar iyilik bilmez, hoşnutsuz, itaatsiz ve azidir. Öyle olmakta hayli haklıdırlar. Onların hissettiği, hayır işlerinin genellikle duygusal kişilerin özel yaşamlarına tahakküm etmek için yaptığı bazı küstah girişimlerin eşliğinde gülünç derecede yetersiz bir kısmi telafi biçimi ya da duygusal bir tazminat olduğudur. Zengin adamın masasından düşen kırıntılar için neden minnetkar olmaları gereksin ki? Onlara sofrada yer verilmesi gerekiyor ve onlar bunu anlamaya başlıyor. Hoşnutsuz olmak durumuna gelince, böyle bir çevreden ve bu kadar düşük seviyede bir yaşam tarzından hoşnut bir adam tam bir vahşi olurdu. Tarih okumuş herkesin gözünde, itaatsizlik, İnsanın özgün erdemidir. Kaydedilen ilerleme itaatsizlik yoluyla, itaatsizlik ve isyanla elde edilmiştir. Bazen yoksullar tutumlu oldukları için övülür. Ancak yoksullara tutumlu olmalarını tavsiye etmek hem gülünç hem de aşağılayıcıdır. Bu aç insana daha az yemesini tavsiye etmek gibi bir şeydir. Bir işçi ya da bir köylünün tasarruf yapması kesinlikle ahlak dışı olurdu. İnsan kötü beslenen bir hayvan gibi yaşayabileceğini göstermeye hazır olmalıdır. Öyle yaşamayı reddetmeli veya çalmalı ya da pek çok kişi tarafından bir çalma şekli olduğu düşünüldüğü üzere yaşamını sürdürmek için para versinler diye topluma bel bağlamalıdır. Yalvarmak konusuna gelince, yalvarmak almaktan daha güvenlidir. Ancak almak yalvarmaktan daha iyidir. Hayır, nankör, Tutumsuz, hoşnutsuz ve asi bir yoksul adam muhtemelen gerçek bir kişiliktir ve kendi içinde çok şeye sahiptir. Her halükarda o sağlıklı bir itirazcıdır. Erdemli yoksullara gelince insan elbette onlara acıyabilir ancak muhtemelen onları takdir etmez. Onlar düşmanla özel şartlar belirlemiştir ve doğuştan kazandıkları haklarını çok kötü bir çorbaya satmıştır. Ayrıca fazlasıyla aptal olsalar gerektir. Kendisi de o koşullar altında bir tür güzel ve entelektüel bir yaşam gerçekleştirmeyi başarabilmişse, özel mülkiyeti koruyan ve birikimine imkan veren yasaları kabul eden bir adamı anlayabilirim. Ancak böyle yasalarla hayatı gölgelenmiş ve berbat edilmiş bir insanın bunların devam etmesine razı olabilmesi benim için inanılmazdır. Yine de buna bir açıklama getirmek pek zor değildir. Bu basitçe şudur. Sefalet ve yoksulluk kesinlikle aşağılayıcıdır ve insanların doğası üzerinde öylesine felç edici bir etki yapar ki hiçbir sınıf kendi acılarının farkına varmaz. Bunun onlara başkaları tarafından söylenmesi gerekir. Çoğu kez de onlara inanmazlar. Büyük işverenlerin ajitatörler için söyledikleri şey tartışmasız olarak doğrudur. Ajitatörler bir şeylere burnunu sokan, müdahale eden bir grup insandır ve toplumun kime mutlu sınıflarına karışıp aralarında hoşnutsuzluk tohumları eker. Ajitatörler işte bu yüzden kesinlikle gereklidir. Onlar olmasaydı bizim tamamlanmamış koşullarımızda uygarlığa doğru gelişme kaydedilemezdi. Kölelik Amerika'ya köle tarafında herhangi bir eylem ya da onların özgür olmak yönünde herhangi bir açlık arzuları olmaksızın indirilmiştir. Bu tamamiyle Bastında ve başka yerlerdeki kendileri köle olmayan, köle sahibi de olmayan ya da konuyla gerçekten hiç alakası olmayan bazı belirli ajitatörlerin ağır yasa dışı davranışlarıyla gerçekleşmiştir. Hiç şüphesiz meşaleyi ateşleyen ve her şeyi başlatan köleliğin kaldırılması yanlılarıydı. Ve bunlar kölelerden çok az bir yardım aldıkları gibi onların hiç sempatisini kazanmamaları da ilginçtir. Ve savaşın sonunda da köleler özgür olduklarını, gerçekten açlıktan ölme özgürlükleri de olacak kadar özgür olduklarını gördüklerinde pek çoğu bu yeni durumdan acı bir pişmanlık duydu. Düşünen için Fransız devriminin tamamındaki en trajik gerçek Maria Antonietti'nin bir kraliçe olduğu için öldürülmesi değil, denen açlık çeken köylüsünün iğrenç fedolizm yüzünden gönüllü olarak ölüme gitmesidir. O halde belli oluyor ki hiçbir otoriter sosyalizm başarılı olmaz. Günümüz sisteminde çok fazla sayıda insan belirli ölçüde özgür, ifade özgürlüğüne sahip ve mutlu olduğu bir yaşam sürdürebilir. Ama bir endüstriyel kışla sisteminde, bir ekonomik despotluk sisteminde hiç kimsenin böyle bir özgürlüğü olmayacaktır. Yazık ki toplumumuzun bir kısmının gerçekten kölelik sisteminin bir parçası olması gerekiyor. Ancak tüm bu toplumu köleleştirerek sorunu çözme önerisi çocukçadır. Kendi işini seçmek için her insanın tamamen özgür bırakılması gerekir. İnsanın üzerinde hiçbir baskı biçimi uygulanmamalıdır. Eğer zorlama varsa o iş onun için iyi olmaz. İşin kendisi iyi olmaz ve başkaları için de iyi olmaz. İş sözcüğüyle her türlü faaliyeti kastediyorum. Günümüzde hiçbir sosyalistin cidden bir müfettişin her sabah her eve uğrayıp vatandaşın kalktığını ve 8 saat boyunca kol gücüne dayalı işi yaptığını görmesini önereceğini sanmıyorum. İnsanlık o aşamanın ötesine geçti ve çok keyfi bir şekilde böyle bir yaşam biçimini suçlu diye nitelemeyi tercih ettiğini insanlara reva görüyor. Ancak karşılaştığım sosyalist görüşlerin çoğunun fiili baskı fikriyle olmasa bile otoriter fikirlerle kirlendiğini itiraf ediyorum. Otorite ve zorlama elbette söz konusu olamaz. Tüm işbirliği gönüllü olmalıdır. İnsan sadece gönüllü işbirliklerinde kendini iyi hisseder. Ancak şimdi gelişimi için az çok özel mülkiyetin varlığına bağımlı olan bireyselliğin, Özel mülkiyetin kaldırılmasından nasıl fayda sağlayacağı sorulabilir? Cevabı çok basit. Mevcut koşullar altında Byron, Shelley, Browning, Victor Hugo, Baudelaire ve diğerleri gibi kendilerine ait özel imkanları olan birkaç insanın kişiliklerini aşağı yukarı tamamlayabildikleri doğrudur. Bu insanların hiçbiri tek bir gün bile işveren için çalışmamıştı. Yoksulluk sorunları olmamıştı. Muazzam avantajlıydılar. Mesele böyle bir avantajın, bireyselliğin iyiliği için ortadan kaldırılmasının gerekip gerekmeyeceğidir. O zaman bireyselliğe ne olacak? O nasıl yarar elde edecek? Şöyle yarar elde edecek. Yeni kuşullar altında bireysellik çok daha özgür, çok daha iyi ve şu anda olduğundan çok daha yoğun olacak. Sözünü ettiğim o şairlerin hayal gücüyle gerçekleştirdiği müthiş bireysellikten değil, genel olarak insanoğlunda gizli ve potansiyel olan müthiş, gerçek bireysellikten bahsediyorum. Özel mülkiyetin kabulü, özel mülk sahibinin insanla sahip olduğu şeyleri kaldırması nedeniyle bireyselliğe gerçekten zarar verdi. Onu gölgeledi, bireyselliği tamamen yanlış yola saptırdı. Gelişimi değil, kazancı amaç edindi. Dolayısıyla o adam önemli olanın var olmak olduğundan farkında değildi. Önemli olanın sahip olmak olduğunu sanıyordu. İnsanın gerçek mükemmelliği, insanın sahip olduğu şeylerde değil, insan olarak ne olduğunda yatar. Özel mülkiyet gerçek bireyselliği ezmiş ve sahte bir bireysellik kurmuştur. Toplumun bir kısmını aç bırakarak, onların birey olmalarına engel olmuştur. Toplumun diğer kısmını yanlış yola götürerek ve yollarına taş koyarak onların birey olmalarını engellemiştir. Hatta insanın mülkiyeti kişiliğine öylesine bütünüyle sahip olmuştur ki, İngiliz hukuku bir insanın mülküne yönelik suçları şahsına karşı işlenen suçlardan çok daha sert cezalandırmıştır. Ve halen mülkiyet bir tam vatandaşlık ölçüsüdür. Para kazanmak için gerekli olan çaba da çok ahlak bozucudur. Mülkiyetin muazzam ayrıcalık, toplumsal konum, şeref, saygı, ünvan ve bu tür başka güzel şeylerle ödüllendirildiği bizimki gibi bir toplumda, Doğası itibariyle hırslı olan insan bu mülkün birikimini amaçlar ve istediği, kullanabileceği ya da tadını çıkarabileceği veya belki farkına varabileceğinden çok daha fazlasına sahip olduktan sonra bile bezginlikle ve bıkkınlıkla biriktirmeye devam eder. İnsan mülkünü sağlama almak için aşırı işle kendini öldürür ve mülkiyetin getireceği muazzam avantajları göz önüne alırsak, Buna şaşılmaz da. Toplumun insanın kendi içindeki harikulade, büyüleyici ve hoş şeyleri özgürce geliştiremediği, gerçek yaşam zevki ve sevincini ıskaladığı bir oyukta yaşamaya mecbur bırakıldığı bir temel üzerinde inşa edilmesi esef vericidir. Mevcut koşullar altında insanın güvenliği de yoktur. Muazzam derecede zengin bir tüccar hayatının her anında, Çoğunlukla öyledir, kendi kontrolü altında olmayan şeylerin eline kalmış olabilir. Rüzgar fazladan bir kerte artsa ya da hava aniden değişse ya da şu bu olsa gemisi batabilir. Birikimleri boşa gidebilir ve sonunda kendisini sosyal konumunu kaybetmiş fakir bir adam olarak bulabilir. O halde insana kendi dışında hiçbir şey zarar vermemelidir. Hiçbir şey insanı soymamalıdır. Bir adamın gerçekten sahip olduğu şey içinde olandır. Kendi dışında olan önemsiz bir meseleden ibaret olmalıdır. Özel mülkiyet kaldırıldığı zaman gerçek, güzel, sağlıklı bireyselliğe ulaşacağız. Kimse ömrünü, bir şeyleri ve bir şeylerin sembollerini biriktirerek yemeyecek. İnsan yaşayacak. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan dünyada sadece mevcuttur. Hepsi budur. Sanatın imgesel alanı dışında bir kişiliğin tam olarak ifade edildiğini şimdiye kadar hiç görüp görmediğimiz meselesi var. Eylem olarak hiç görmedik. Mamsın, Sezar'ın tam ve mükemmel bir adam olduğunu söyler. Oysa Sezar ne kadar da güvensiz bir adamdı. Her nerede otorite kullanan bir adam varsa, Orada otoriteye direnen bir adam vardır. Sezer çok mükemmeldi ama onun mükemmelliği çok tehlikeli bir yol izledi. Renan, Marcus Aurelius'un mükemmel bir adam olduğunu söyler. Evet, Büyük imparator mükemmel bir insandı. Ama üzerindeki bitmez tükenmez hak iddiaları nasıl da çekilmezdi. İmparatorluğun yükü altında sersemlemişti. Bir insanın o Titan'ın ve uçsuz bucaksız kürenin ağırlığını kaldıramayacağının bilincindeydi. Kusursuz insandan kastettiğim, mükemmel koşullar altında gelişen kişidir. Yaralanmamış, endişelenmemiş ya da sakatlanmamış veya tehlike altında olmamış bir insan. Çoğu kişilikli insan, isyan etmek zorunda bırakılmıştır. Güçlerinin yarısı sürtüşmelerle boşa harcanmıştır. Örneğin Byron. Kişiliği İngilizlerin aptallığı, ikiyüzlülüğü ve anti-entelektüel ile sürdürdüğü savaşta feci halde boşa harcanmıştır. Bu savaşlar her zaman gücü pekiştirmez, zayıflıklarını abartır. Byron bize verebileceği şeyi asla veremedi. Shelley, paçayı daha iyi sıyırdı. Byron gibi ilk fırsatta İngiltere'yi terk etti. Ancak o, o kadar iyi tanınmıyordu. Eğer İngilizlerin onun gerçekte ne kadar büyük bir şair olduğuna dair herhangi bir fikri olsaydı, bütün güçleriyle üzerine çöker ve yaşamını ellerinden geldiğince çekilmez hale getirirlerdi. Oysa o toplumda dikkate değer bir figür değildi ve dolayısıyla belli bir dereceye kadar sıyırdı. Yine de Shelley'de isyan alameti zaman zaman çok güçlüdür. Mükemmel kişiliğin alameti isyan değil barıştır. Göreceğiz ki insanın gerçek kendisi haykulade bir şey olacak. Doğal ve kolayca çiçek gibi ya da bir ağacın büyüdüğü gibi büyüyecek. Kavgacı olmayacak, asla tartışmayacak, çekişmeyecek, bir şeyleri kanıtlamayacak. Her şeyi bilecek ve hal böyleyken kendini bilgi dağarcığını doldurmak için meşgul etmeyecek. Bilge olacak. Değeri maddi şeylerle ölçülmeyecek. Hiçbir şeyi olmayacak. Yine de her şeyi olacak. Ve biri ondan ne alırsa alsın onda hala kalacak. Öylesine zengin olacak. Her dem başkalarına bulaşmayacak veya onların kendi gibi olmasını istemeyecek. Onları farklı oldukları için sevecek. Başkalarının işine karışmazken olduğu gibi olacak. Güzel bir şeyin bize yardım etmesi gibi. O da hepsine yardım edecek. Bir çocuğun kişiliği kadar harikulade bir şey olacak. İnsan isterse Hristiyanlık onun gelişimini destekleyecek fakat istemezse muhakkak ki yine de gelişecek. Geçmiş için kendini üzmeyeceğinden bir şeylerin gerçekleşip ile de ilgilenmeyecek. Kendi yasaları dışındaki herhangi bir yasayı kendi otoritesi dışındaki herhangi bir otoriteyi kabul etmeyecek. Yine de kendisine güç verenleri çok sevecek ve onlardan sık sık bahsedecek. İsa bunlardan biriydi. Antik dünyanın giriş kapısı üzerine ''Kendini bil'' yazılmıştı. Yeni dünyanın giriş kapısı üzerine ''Kendin ol'' yazılacak. Ve İsa'nın insana mesajı sadece ''Kendiniz olun'' idi. Bu Mesih'in sırrıdır. İsa yoksullar hakkında konuşurken tamamen insanın kişiliğini kasteder. Tıpkı zenginlerden bahsederken kişiliklerini geliştirmemiş insanları kastettiği gibi. İsa, aynen bizimkilerin yaptığı gibi, özel mülkün birikimini kabul eden bir toplumun içinde yaşadı ve öğütleyip yaydığı, böyle bir toplumda yetersiz, sağlığa zararlı yiyeceklerle yaşamını sürdürmenin, eski püskü, sağlıksız giysiler giymenin, iğrenç, sağlıksız evlerde yatıp kalkmanın, İnsan için avantaj olduğu ve sağlıklı, güzel ve insana yaraşır koşullarda yaşamanın dezavantaj olduğu değildi. Böyle bir görüş orada yanlış sayılacaktı ve elbette şimdi hala ve İngiltere'de çok daha yanlış sayılacaktır. Çünkü insan kuzeye doğru ilerledikçe yaşamın maddi gereklilikleri daha çok hayati önem kazanmakta. Bizim toplumumuz çok daha karmaşıklaşmakta. Lüks ve yoksulluğun büyük aşırılıklarını antik dünyanın herhangi bir toplumundan çok daha fazla gözler önüne sermektedir. İsa'nın kastettiği şuydu. İnsana dedi ki, harika bir kişiliğin var, geliştir, kendin ol. Mükemmellik, hariçteki şeyleri biriktirmek veya edinmekte yatar zannetme. Sevgin senin içinde. Bunu bir fark edebilseydin zengin olmak istemezdin. Sıradan zenginlikler bir insandan çalınabilir. Gerçek zenginlikler çalınamaz. Ruhunun hazine odasında senden alınması mümkün olmayan son derece değerli şeyler var. Öyleyse hayatını harici şeylerin sana zarar veremeyeceği şekilde düzenle. Ayrıca kişisel mülkten kurtulmaya çalış. Kişisel mülk, çıkarcı bir zihin meşguliyeti, sonsuz çaba, sıkça yanlış gerektirir. Kişisel mülkiyet her adımda bireyselliğe köstek olur. İsa'nın yoksul insanların mutlaka iyi ya da varlıklı insanların mutlaka kötü olduğunu asla söylemediği görülmelidir. Öyle söyleseydi doğru olmazdı. Bir sınıf olarak zengin insanlar fakir insanlardan daha iyi, daha ahlaklı, daha entelektüel, daha terbiyelidir. Toplumda para üzerinde zenginlerden çok düşünen yalnızca bir sınıf vardır ve bu da yoksullardır. Yoksullar başka hiçbir şey düşünemez. Bu yoksul olmanın behbatlığıdır. İsa'nın söylediği insanın kendi mükemmeline ulaşmasının sahip olduğu ya da yaptığı şeyler aracılığıyla değil tamamen kendi aracılığıyla gerçekleştirdiğidir. Dolayısıyla İsa'nın yoluna giden varlıklı genç adam, devletinin yasalarından, dininin emirlerinden, hiçbirini ihlal etmeyen tümüyle iyi bir vatandaş olarak sunulur. Olağanüstü sözcüğünün sıradan anlamıyla o, oldukça saygın biridir. İsa ona der ki, ''Özel mülkten vazgeçmelisin. Mükemmelliğini geliştirmene engel oluyor. O senin üzerinde bir engeldir.'' Bir yüktür. Kişiliğinin ona ihtiyacı yok. Gerçekte ne olduğun ve ne istediğin senin içindedir. Dışında değil. O kendi arkadaşlarına da aynı şeyi söyler. Onlara kendileri olmalarını ve sürekli başka şeyler için kaygılanmamalarını söyler. Başka şeylerin ne önemi var ki? İnsan kendi içinde tamamdır. İnsanlar dünyaya daldıklarında dünya onlarla zıt düşer. Bu kaçınılmazdır. Dünya bireysellikten nefret eder. Ancak bu onlara dert olmamalıdır. Onların sakin ve kendine odaklı olmaları gerekir. Maddi şeylerin önemi olmadığını göstermek için biri pelerinlerini alırsa onlar ona paltolarını vermelidirler. İnsanlar onlara hakaret ederse karşılık vermemelidirler. Bunun ne önemi olabilir ki? İnsanların bir adam için söylediği şeyler, o adamı değiştirmez. O neyse odur. Kamuoyunun hiç değeri yoktur. Fiili şiddete maruz kalsalar dahi onlar da şiddetle karşılık vermemelidirler. Bu aynı düşük seviyeye inmek olur. Sonuçta hapishanede bile olsa bir insan bütünüyle özgür olabilir. Ruhu özgür olabilir. Kişiliğini sağlıklı tutabilir. Ve hepsinden önemlisi, Başkalarına müdahale etmez veya hiçbir şekilde onları yargılamaz. Kişilik çok gizemli bir şeydir. İnsan her zaman yaptıklarıyla ölçülmez. Yasaya uyabilir ancak yine de değersiz olabilir. Yasayı çiğneyebilir ancak yine de iyi olabilir. Hiç kötü bir şey yapmadan kötü olabilir. Topluma karşı bir günah işleyebilir. Ancak o günah aracılığıyla kendi gerçek mükemmelliğini gerçekleştirebilir. Zinaya düşmüş bir kadın vardı. Bize onun aşkının hikayesi anlatılmaz ama bu aşkın çok büyük olması gerekir. Çünkü İsa onun günahlarına tövbe ettiği için değil, aşkı çok güçlü ve olağanüstü olduğu için affedebildiğini söyledi. Daha sonra ölmeden kısa bir süre önce İsa bir ziyaret sofrasında oturduğu sırada, Kadın içeri girdi ve İsa'nın saçlarına pahalı parfümü boşalttı. İsa'nın arkadaşları ona müdahale etmeye çalıştı. Ve bunun bir savurganlık olduğunu ve parfüme ödenen paranın ihtiyacı olan insanlara yardım ya da benzeri bir şey için harcanması gerektiğini söyledi. İsa aynı görüşte değildi. İnsanoğlunun maddi ihtiyaçlarının büyük ve kalıcı olduğunu ancak insan oğlunun manevi ihtiyaçlarının daha büyük olduğunu ve ilahi bir anda bir kişiliğin kendini kendini ifade etme biçimini seçerek mükemmelleştirebileceğini söyledi. Dünya bugün bile bir aziz olarak bu kadına tapmaktadır. Evet, bireysellikte önerisel şeyler var. Örneğin sosyalizm aile yapısını yok eder. Özel mülkiyetin kaldırılmasıyla, Bugünkü şekliyle evliliğin ortadan kalkması gerekir. Bu programın bir parçasıdır. Bireysellik bunu kabul eder ve güzelleştirir. Yasal bağın kaldırılmasını kişiliğin tam gelişimine yardımcı olacak bir özgürlük şekline dönüştürür. Kadın ve erkeğin aşkını daha harikulade, daha güzel, daha asil kılar. İsa bunu biliyordu. Kendi zamanındaki toplum yaşamında da çok belirgin bir biçimde var olmasına rağmen, Aile yaşamanın gereklerini reddetti. Onların kendisiyle konuşmak istediği iletildiğinde ''Annem kim? Kardeşlerim kimler?'' dedi. Müritlerinden biri gidip babasını görmek için izin istediğinde verdiği cevap dehşet vericiydi. ''Bırak ölüler, ölüleri gömsün.'' Kişilik üzerinde her ne türden olursa olsun hak talebinde bulunulmasına izin vermedi. Ve bu nedenle İsa benzeri bir hayat sürdürecek kimse bütünüyle ve kesinlikle kendidir. O büyük bir şair ya da büyük bir bilim adamı olabilir. Ya da genç bir üniversite öğrencisi ya da kırda koyun güden biri. Ya da Shakespeare gibi oyun yazarı ya da Spinoza gibi tanrı üzerine kafa yoran bir düşünür. Ya da bahçede oynayan bir çocuk ya da ağını denize atan bir balıkçıdır. Kendi içindeki ruhun mükemmelliğini gerçekleştirdiği sürece onun ne olduğu önemli değildir. Ahlak ve yaşamdaki tüm sahte şeyler yanlıştır. Günümüzde Kudüs sokaklarında deli bir adam omuzunda ahşap bir haçla sürünerek yürüyor. Bu adam öykünmenin mahvettiği hayatların bir sembolüdür. Peder demeyen cüz zamlılarla yaşamaya gittiği zaman İsa benzeriydi. Çünkü böyle bir hizmet sırasında içindeki en iyiyi tam olarak gerçekleştirdi. Ancak onun İsa benzerliği, müzikte ruhunu gerçekleştiren Wagner'dan daha fazla değildi ya da şiirde ruhunu gerçekleştiren Shelley'den daha fazla. Tek bir tip insan yoktur. Kusurlu insan kadar kusursuzluk vardır. Bağışlara boyun eğen bir insan hala özgür olabilirse de, Uyum sağlaması talebini kabul eden hiçbir insan özgür kalamaz. O halde bireysellik sosyalizm sayesinde ulaşacağımız şeydir. Doğal bir sonuç olarak devlet yönetmek fikrinden vazgeçmelidir. Vazgeçmelidir çünkü bir zamanlar Mesih'ten yüzyıllar önce bir bilgi adamın söylediği gibi insanoğlunu kendi başına bırakmak diye bir şey vardır. İnsanoğlunu yönetmek diye bir şey yoktur. Bütün yönetim biçimleri başarısızlığa mahkumdur. Muhtemelen daha iyi şeyler için yaratılmış despotun kendisi de dahil olmak üzere despotizm herkes için haksızdır. Oligarşiler çok sayıda insan için haksızdır ve halk tabakası yönetimleri, olokrasiler az sayıda insan için haksızdır. Bir zamanlar yüksek umutlar demokrasiyle şekillendiriliyordu. Ancak demokrasi basitçe, İnsanların insanlar için insanlar tarafından sopalanması demektir. Bu ortaya çıkmıştır. Tam zamanıydı demeliyim çünkü her türlü otorite oldukça aşağılayıcıdır. Hem otorite uygulayanları hem de üzerinde otorite uygulanan kişileri küçültücüdür. Otorite şiddetle ağır bir biçimde ve zalimce kullanıldığı zaman otoriteyi öldürecek olan isyan ve bireysellik ruhunu yaratmak ya da ortaya çıkarmak suretiyle, bir şeye neden olur. Otorite, belirli bir ölçüde yumuşaklıkla kullanıldığında ve beraberinde ödül ve ücret verildiğinde fazlasıyla ahlak bozucudur. Bu durumda insanlar kendilerine yapılan korkunç baskının daha az farkındadır ve muhtemelen başkalarının düşündüğünü düşündüklerinin, diğer insanların standartlarına göre yaşadıklarının, aslında başkalarının ikinci el denilebilecek elbiselerini giydiklerinin ve bir tek an bile kendileri olmadıklarının hiç farkına varmadan yaşamlarını şımartılmış hayvanlar misali bir tür kalitesiz rahatlıkla sürdürürler. Özgür olacak kişi, der bir düşünür. Uyum göstermemelidir ve otorite, insanlarla uyumlu olmaları için rüşvet vererek aramızda aşırı beslenmiş barbarlığın berbat bir türünün yeşermesine neden olur. Otorite ile birlikte ceza da ortadan kalkacaktır. Bu büyük bir kazanç olacaktır. Aslında değeri ölçülmeyecek bir kazanç. İnsan, okul çocukları ve sınıfını zorla geçen çocuklar için yazılan sansürlü kitaplardan değil, zamanının gerçek otoritelerinin yazdığı kitaplardan tarih okudukça, Kesinlikle kötülerin işlediği suçlardan değil iyilerin uyguladığı cezalardan midesi bulanır ve bir toplum suçun oluşmasından daha çok cezanın sürekli uygulanması yüzünden aşırı biçimde gaddarlaşır. Bundan açıkça şu sonuç çıkar ki ne kadar fazla ceza uygulanırsa o kadar suç üretilir. Ve günümüz yasama organları bunu net bir şekilde görmüş ve cezayı atlatabileceği kadar azaltmayı kendine görev edinmiştir. Yasaların cezayı gerçekten azalttığı her yerde sonuçlar her zaman son derece iyi olmuştur. Ne kadar az ceza o kadar daha az suç. Hiç ceza olmazsa suç ya ortadan kalkar ya da oluştuğunda doktorlar tarafından bunamanın çok acı veren, İhtimam ve nezaketle tedavi edilmesi gereken bir şekli olarak ele alınır. Günümüzde suçlular olarak adlandırılanların hiçbiri suçlu değildir. Günümüzdeki suçun ana kaynağı günah değil, açlıktır. Gerçekten de psikolojik açıdan suçlamalarımızın bir sınıf olarak kesinlikle ilginç olmalarının nedeni budur. Onlar muhteşem mahbetler ve korkunç votrinler değildir. Onlar sadece yeterli yiyecek bulamamış sıradan, saygıdeğer, alelade insanlardır. Özel mülkiyet kaldırıldığında suç için herhangi bir gereklilik kalmayacak, talep olmayacak, suç yok olacaktır. Elbette tüm suçlar mülke yönelik suçlar değildir. Ancak cinayet suçunu hariç tutarsak ve ölümü ağır hapisten daha kötü sayarsak ki suçlularımızın bizimle aynı fikirde olmayacaklarına inanıyorum, Mülke yönelik suçlar bir insanın sahip olduğuna o insanın ne olduğundan daha çok değer veren İngiliz yasalarının en ağır şekilde ve en korkunç şiddetli cezalandırdığı suçlardır. Bir suç mülkiyete karşı işlenmiş olsa da mal varlığı sistemimizin ürettiği sefalet, öfke ve depresyondan kaynaklanabilir. Dolayısıyla o sistem uygulanmadan kaldırıldığında suç da ortadan kalkacaktır. Toplumun her bir üyesinin kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ve komşusu tarafından kendisine karışılmadığı durumda bir başkasına karışmak da onun ilgi konusu olmayacaktır. Modern yaşamda olağan dışı bir suç kaynağı olan kıskançlık, mal-mülk kavramlarımızla sıkı sıkıya bağlantılı bir duygudur. Sosyalizm ve bireysellik tesis edildiğinde yok olacaktır. Komünist kabilelerde kıskançlığın kesinlikle bilinmemesi dikkate değerdir. Madem ki devlet artık insanları yönetmeyecek, o halde devletin ne yapacağı sorulabilir. Devlet, iş gücünü organize eden ve gerekli malların üreticisi ve dağıtıcısı olan gönüllü bir birliktelik olacaktır. Devlet yararlı olanı, birey güzel olanı yapacaktır ve emekten bahsetmişken. Bugünlerde el emeğinin onuruna dair pek çok saçmalığın yazıldığını ve konuşulduğunu söylemeden geçemeyeceğim. El emeğinde onur duyulacak hiçbir şey yoktur ve büyük ölçüde insanı alçaltan bir şeydir. İnsanın keyif almadığı herhangi bir şeyi yapması zihinsel ve ahlaki açıdan zararlıdır ve birçok çalışma biçimi tümüyle zevksiz faaliyetlerdir ve böyle kabul edilmelidir. Doğu rüzgarının estiği bir günde, vıcık vıcık bir yaya geçidinin 8 saat boyunca süpürülmesi iğrenç bir meşguliyettir. Orayı zihinsel, ahlaki ya da fiziksel vakarla süpürmek bana imkansız görünüyor. Orayı keyifle süpürmek dehşet verici olurdu. İnsan, kiri taciz etmekten daha iyi şeyler için yaratılmıştır. Bütün bu işler bir makine tarafından yapılmalıdır ve öyle olacağından hiç şüphem yok. Bugüne dek insan bir dereceye kadar makinenin kölesi olmuştur. Ancak kendisinin yapacağı işi yapması için bir makine icat eder etmez, insanın sefalet çekmeye başlaması meselesinde trajik bir şey vardır. Fakat bu elbette mülkiyet sistemimizin ve rekabet sistemimizin sonucudur. Bir adamın 500 adamın işini yapan bir makinesi var. Neticesinde işten atılan ve Yapacak işi olmayan 500 adam acıkıyor ve hırsızlık yapmaya başlıyor. Bir tek adam makinenin üretimini ele geçirip elinde tutuyor ve sahip olması gerekenin 500 katına ve çok daha önemlisi muhtemelen aslında istediğinden çok daha fazlasına sahip oluyor. Bu makine herkesin malı olsaydı bundan herkes fayda sağlayacaktı. Toplum için muazzam bir kazanç olacaktı. Tüm entelektüel olmayan çalışmalar, tüm monoton, körelten çalışmalar, berbat konularla ilgili ve nahoş koşulları içeren tüm işler makineler tarafından yapılmalıdır. Makineler bizim için kömür madenlerinde çalışmalı ve tüm sıhhi hizmetleri yapmalı ve buhar kazanlarını ateşlemeli ve sokakları temizlemeli ve yağmurlu günlerde mektupları götürmeli ve bıktırıcı ya da ızdıraplı her şeyi yapmalıdır. Mevcut durumda makineler insanla rekabet halindedir. Uygun şartlar altında makineler insana hizmet eder hale gelecektir. Hiç şüphe yok ki makinenin geleceği budur ve taşradaki bey uykudayken ağaçların büyüdüğü gibi insanlık kendini eğlendirirken veya boş zamanlarında düzeyli uğraşlarının keyfini çıkarırken ki insanın amacı budur, emekçilik değil veya güzel şeyler yaparken veya güzel şeyler okurken ya da hayranlık ve hazla dünyayı düşünürken makineler tüm gerekli ve tatsız işleri yapacaktır. Gerçek şu ki medeniyet köle ister. Yunanlar orada oldukça haklıydı. Çirkin, korkunç, çekici olmayan işleri yapmak için köleler yok ise kültür ve tefekkür neredeyse imkansız hale gelir. İnsan köleliği yanlış, güvensiz ve ahlak bozucudur. Dünyanın geleceği mekanik köleliğe, makinenin köleliğine bağlıdır. Ve artık moral bozucu, doğu yakasına gitmeleri ve kötü kakao ve daha kötü battaniyeleri açlık çeken insanlara dağıtmaları istenmediği zaman, bilim adamlarının kendi keyifleri ve herkesin keyfi için mükemmel ve harikulade şeyler tasarlayacakları güzel fırsatları olacaktır. Her şehirde ve gerekirse her evde büyük güç kaynağı olacak, ve insan bu güç kaynağını ihtiyaçlarına göre ısı, ışık veya harekete dönüştürecektir. Bu ütopik midir? İnsanlığın sürekli gidip gelmediği bir ülkeyi atladığı için ütopya içermeyen bir dünya haritası göz atmaya bile değmez. İnsanlık orada karaya çıkar, bakar ve daha iyi bir ülke görürse oraya doğru yelken açar. İlerleme ütopyaların gerçekleştirilmesidir. Şimdi... Toplumun makine organizasyonu yoluyla faydalı şeyleri elde edeceğini ve güzel şeylerin bireyler tarafından yapılacağını söyledim. Bu sadece gerekli değildir. Aynı zamanda bizim, birinden birini elde edebilmemizin tek olası yoludur. Başkaları için onların ihtiyaçları ve arzularına istinaden bir şeyler üretmek zorunda olan bir birey ilgiyle çalışmaz ve dolayısıyla işini kendi içindeki en iyiyi katamaz. Öte yandan bir toplumun ya da bir toplumun güçlü bir kesiminin ya da herhangi tür bir yönetimin sanatçıya ne yapacağını dikte etmeye çalışması durumunda sanat ya tamamen yok olur ya basma kalıp olur ya da yozlaşıp alt düzey kalitesiz bir zanaat biçimine dönüşür. Bir sanat eseri benzersiz bir yapının yaratılışının benzersiz sonucudur. Güzelliği yaratıcısının kendisi oluşundan gelir. Başkalarının talepleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçekten de bir sanatçı, başkalarının ne istediğinin farkına vardığı ve talebi karşılamaya çalıştığı an, bir sanatçı olmaktan çıkar ve sönük veya eğlenceli bir zanaatkar, dürüst veya sahtekar bir esnaf olur. Artık bir sanatçı olarak kabul edilmek iddiası olmaz. Sanat, bireyselliğin Dünyanın bildiği en yoğun biçimidir. Sanatın bireyselliğin dünyanın bildiği tek gerçek biçimi olduğunu söylemek eğilimindeyim. Belirli koşullar altında bireyselliğe neden olmuş gibi görünebilen suç, başka insanlara da dikkate almalı ve onlarla çatışmalıdır. Suç, eylem alanına aittir. Ancak sanatçı, kendi başına, koşullarından bağımsız ve onların herhangi bir müdahalesi söz konusu olmadan güzel bir şey meydana getirebilir. Bunu sadece kendi hazzı için yapmıyorsa o hiçbir şekilde sanatçı değildir. Ve şunu da belirteyim. Bireyselliğin en yoğun biçimi olduğu için toplum sanat üzerinde ahlak dışı olduğu kadar saçma, yoldan çıkarıcı olduğu kadar aşağılık bir otorite kurmaya çalışır. Bu, bütünüyle toplumun hatası değildir. Toplum daima ve her çağda kötü eğitilmiştir. Onlar sürekli sanatın popüler olmasını, kendi zevklerine hitap etmesini, saçma afra tafralarını pohpohlamasını, daha önce kendilerine söylenmiş olanları söylemesini, neyi görmekten sıkılmaları gerektiğini göstermesini, çok fazla yemek yedikten sonra üzerlerine ağırlık çöktüğünde kendilerini eğlendirmesini, ve kendi aptallıklarından usandıkları zaman düşüncelerini dağıtmasını isterler. Oysa sanat asla popüler olmaya çalışmamalıdır. Halk kendini sanatçı ruhlu yapmaya çalışmalıdır. Arada çok büyük bir fark vardır. Bir bilim adamına yaptığı deneylerin sonuçlarının ve ulaştığı tespitlerin bu konuda kabul görmüş popüler fikirleri alt üst etmeyecek veya popüler ön yargıları rahatsız etmeyecek ya da bilim hakkında hiçbir şey bilmeyen insanların hassasiyetlerini incitmeyecek bir karakterde olması gerektiği söylenseydi, bir filozofa hiçbir alanda hiçbir şekilde düşünmemiş olanların vardığı sonuçlara varması şartıyla düşüncenin en üst katmanlarında yorum yapmaya pekala hakkı olduğu söylenseydi, günümüz bilim adamları ve filozofları bununla çok eğlenirdi. Gerçi hem felsefe hem de bilim daha birkaç yıl öncesine kadar acımasız bir toplum denetimine, gerçekte toplumun genel cehaletinden veya kilise veya yönetim sınıfının terör ve iktidar hırsından kaynaklanan otoriteye tabi tutuluyordu. Toplumun bir kesimi veya kilise, yönetimin kurgusal düşüncenin bireyselliğine herhangi bir müdahale girişiminden yakayı elbette sıyırdık. Ancak imgesel sanatın bireyselliğine müdahale girişimi bitmek bilmiyor. Bitmek bilmediği gibi kavgacı, saldırgan ve vahşi. İngiltere'de paçayı en iyi sıyıran sanatlar, toplumun ilgisini çekmeyen sanatlardır. Şiir, demek istediğime bir örnektir. İngiltere'de şiir iyidir. Çünkü halk şiir okumaz ve dolayısıyla şiiri etkilemez. Halk, Şairlere birey oldukları için hakaret etmeyi sever ancak bir kez hakaret edince de rahat bırakır. Halkın ilgi duyduğu sanatlar olan roman ve tiyatroda popüler otorite uygulanmasının neticesi kesinlikle gülünç olmuştur. Hiçbir ülkede İngiltere'deki kadar kötü yazılmış roman bu denli sıkıcı sıradan işler, bu denli aptal, bayığı piyesler üretilmemiştir. Öyle de olması gerekir. Popüler standart, hiçbir sanatçının uyum gösteremeyeceği bir karaktere sahiptir. Popüler bir romancı olmak hem çok kolay hem çok zordur. Çok kolaydır çünkü olay örgüsü, üslup, psikoloji, yaşamın işleyişi, edebiyatın işleyişi bakımından halkın istekleri, en düşük kapasitenin ve en kültürsüz zihnin ulaşabileceği türdendir. Çok zordur çünkü... Bu talepleri yerine getirmek için sanatçı kendi yaratılışını zorlayacak, yazmanın sanatsal keyfi için değil, yarı eğitimli insanların eğlencesi için yazmak zorunda kalacak ve böylece bireyselliğini bastıracak, kültürünü unutacak, tarzını yok edecek ve kendindeki değerli olan her şeyden vazgeçecektir. Tiyatro açısından işler biraz daha iyidir. Tiyatro, seyircisi anlaşılır olanı sever. Doğrudur ama... Can sıkıcı olanı sevmez ve iki en popüler tür olan vaudeville ve farz belirgin sanat biçimleridir. Hicif ve kaba komediye eleştirili koşullarda bu türde güzel piyeseler yazılabilir ve bu tür işlerde İngiltere'de sanatçıya çok büyük özgürlük verilmiştir. Toplumun denetimi tiyatro sanatının daha üst formlarına geldiğinde ortaya çıkar. Halkın hoşlanmadığı bir şey varsa o da yeniliktir. Sanatın konusunu genişletmeye yönelik herhangi bir girişim halk için son derece antipatiktir ve buna rağmen sanatın hayatiyeti ve gelişmesi büyük ölçüde konunun sürekli genişlemesine bağlıdır. Halk yeniliği sevmez çünkü ondan korkar. Bu onlara bir tür bireyselliği, sanatçının kendi konusunu seçme tasarrufu olduğunu ve konuyu istediği şekilde işlediğini ifade eder. Halk tutumunda oldukça haklıdır. Sanat bireyselliktir ve bireysellik rahatsız edici ve yıkıcı bir güçtür. Sanatın muazzam değeri orada yatar. Rahatsız etmeyi amaçladığı şey tip monotonluğu, gelenek köleliği, alışkanlık zorbalığı ve insanın bir makine seviyesine indirgenişidir. Sanatta halk sunulanı taklit ettiği için değil, onu değiştiremeyeceği için kabul eder. Hulk, Klasikleri tat almayı düşünmek sizin yutar. Onlara kaçışı olmadığı için katlanır ve lekeleyemeyeceği için de ancak dudak büker. Garip belki ama ya da garip değil, görüşe göre değişir, klasiklerin böyle kabulü büyük ölçüde zararlıdır. İngiltere'de eleştirici olmayan İncil ve Shakespeare hayranlığı demek istediğim şeyin bir örneğidir. İncil konusunda meselenin içine kilisenin mülahazaları girdiği için üzerinde uzun uzun durmayacağım. Ancak Shakespeare'de halkın onun piyeslerinin güzelliklerini de kusurlarını da gerçekten görmediği açıktır. Güzellikleri görselerdi tiyatronun gelişimine bir itirazları olmayacaktı ve kusurları görselerdi tiyatronun gelişimine gene bir itirazları olmayacaktı. Gerçek şu ki Halk bir ülkenin klasiklerinden, sanatın gelişimini kontrol etmenin bir aracı olarak yararlanmaktadır. Klasikleri birer otoriteye indirgeyip değerini azaltır. Güzelliğin yeni biçimlerde özgürce ifade edilmesini engellemek için onları job olarak kullanır. Böyle bir şey yaptıkları takdirde ikisinin de sanatçı olmaktan çıkacağını unutarak, bir yazara neden başkası gibi yazmadığını ya da bir ressama neden başkası gibi resim yapmadığını hep sorarlar. Yeni bir güzellik biçimi onlara kesinlikle antipatik gelir ve ne zaman ortaya çıksa öylesine öfkelenip afallarlar ki genellikle şu iki aptal ifadeyi kullanırlar. Biri sanat eserinin fazlasıyla anlaşılmaz olduğu, Diğeri, sanat eserinin fazlasıyla ahlak dışı olduğudur. Bu sözlerle demek istedikleri bana şu gibi geliyor. Bir eserin fazlasıyla anlaşılmaz olduğunu söylediklerinde, sanatçının yeni ve güzel bir şey söylediğini ya da yaptığını, bir eseri fazlasıyla ahlak dışı olarak tanımladıklarında, sanatçının güzel ve gerçek bir şey söylediğini veya yaptığını demek isterler. İlk ifade, üsluba atıf yapar. İkincisi konuyla ilgilidir. Ancak avangül ruhun hazır buldukları kaldırım taşlarını kullanacağı gibi, onlar da belirsizlik içeren kelimeler kullanırlar. Örneğin, bu yüzyılda İngiliz kamuoyunun vakar içinde ahlaksız beraatıyla ödüllendirilmediği bir tek gerçek şair ya da edebiyat yazarı yoktur. Ki bunlar aslında bizde Fransa'daki Edebiyat Akademisi'nin resmen verdiği payelerin yerine geçer ve Neyse ki İngiltere'de böyle bir kurumun kurulmasını gereksiz hale getirir. Tabii ki halk sözcük kullanımı konusunda çok pervasızdır. Nitekim Wordsworth'u ahlaksız bir şair olarak adlandırmaları onlardan beklenirdi. Wordsworth bir şairdi. Ancak Charles Kingsley'i ahlaksız bir romancı olarak adlandırmaları fazlasıyla şaşılacak bir şeydi. Kingsley'in edebiyatı çok iyi kalitede değildi ama sözcük yine de var. Ve halk elinden geldiğince kullanıyor. Bir sanatçı elbette bundan rahatsız olmaz. Gerçek sanatçı mutlak biçimde kendine inanan, mutlak biçimde kendisi olan biridir. Ancak bir sanatçı İngiltere'de bir sanat eseri ürettiğinde eser ortaya çıkar çıkmaz halkın dili olan basın tarafından fevkalade anlaşılır. Ve son derece ahlaki bir çalışma olarak takdir görseydi sanatçı bu eserin yaratılışı sırasında, aklının gerçekten başında olup olmadığı ve eserin kendisine layık olup olmadığını, tümüyle ikinci sınıf bir eser ya da hiçbir sanatsal değeri olmayan bir eser yaratıp yaratmadığını sorgulamalıdır diye düşünürüm. Bununla birlikte belki de halkın sözcük dağarcığını ahlaksız, anlaşılmaz, egzotik ve sağlıksız gibi sözcüklerle sınırlandırmakla haksızlık ettim. Kullandıkları başka bir sözcük daha var. Bu kelime morbid, anormal şeylere ilgi duyan hastalıklı zihin. Sık kullanmazlar. Kelimenin anlamı o kadar basit ki kullanmaktan korkarlar. Yine de bazen kullanırlar ve bu sözcüye ara sıra popüler gazetelerde rastlarız. Bu elbette bir sanat eseri için kullanılmayacak kadar gülünç bir sözcüktür. Ancak morbid, insanın ifade edemediği bir duygulanma hali ya da bir düşünme biçimi değil midir ki? Tüm toplum morbittir, hiçbir şeyi ifade edemezler. Sanatçı asla morbid değildir, o her şeyi ifade eder. Konusunun dışında durur ve konunun araçlarıyla eşsiz ve sanatsal etkiler üretir. Morbititeyi konu olarak aldığı için bir sanatçıyı morbid diye adlandırmak, Kral Lear'ı yazdığı için Shakespeare'i deli olarak adlandırmak kadar aptalcadır. Genel olarak İngiltere'deki bir sanatçı kendisine saldırdığında bir şey kazanır. Bireyselliği güçlenir. Taz tamam kendisi olur. Elbette saldırılar çok ağır, çok haddini aşan ve çok aşağılayıcıdır. Öte yandan hiçbir sanatçı görgüsüz zihinden nezaket veya vanlio zekasından tarz beklemez. Görgüsüzlük ve aptallık modern hayatta çok canlı iki gerçektir. İnsan esef ediyor doğal olarak ama vardırlar. Bunlar da tüm diğer şeyler gibi inceleme konusudur. Ancak günümüz gazetecileriyle ilgili olarak şunu teslim etmek gerekir. Birinin aleyhinde alenen yazmış oldukları yazıdan ötürü yüz yüze geldiklerinde ondan daima özür dilerler. Son birkaç yıldır çok sınırlı olan sanata hakaret sözlüğüne iki başka sıfat eklendiği ve kamuoyunun kullanımına sunulduğundan söz edilebilir. Biri sağlıksız, diğeri egzotik kelimesi. İkincisi, ölümsüz, büyülü, güzel orkideye karşı geçici mantarın öfkesini ifade eder. Bu bir takdirdir ancak önemsiz bir takdirdir. Bununla birlikte sağlıksız sözcüğü analiz ister. Oldukça ilginç bir sözcüktür. Aslında o kadar ilginçtir ki, kullanan insanlar bile onun ne anlama geldiğini bilmezler. Bu sözcüğün anlamı nedir? Sağlıklı ya da sağlıksız bir sanat eseri ne ifade eder? İnsanın mantığa dayanması kaydı ile bir sanat eseri için kullandığı tüm terimler onun ya üslubuna ya konusuna ya da her ikisine birden atıfta bulunur. Üslup açısından sağlıklı bir sanat eseri sözcükten veya bronzdan olsun, renkten veya fil dişinden olsun. Kullandığı malzemenin güzelliğini teslim eder ve bu güzelliği estetik etki üreten bir faktör olarak kullanır. Konu açısından sağlıklı bir sanat eseri, konusunun sanatçının yapısının belirlediği bir seçimdir ve doğrudan bu yapıdan çıkar. Sözün kısası, sağlıklı bir sanat eseri hem mükemmelliği, hem kişiliği olandır. Bir sanat eserinde, tabii ki şekil ve içerik ayrılamaz, ikisi daima birdir. Ancak estetik etkinin bütünlüğünü bir an için bir kenara bırakıp analiz yapmak amacıyla aklen bu ikisini ayrı tutabiliriz. Öte yandan sağlıksız bir eser, tarzı belli, demode, sıradan ve konusu sanatçı tarafından keyif aldığı için değil, halkın fiyatını ödediğini düşünerek, bilerek seçilmiş eserdir. Aslında halkın sağlıklı dediği popüler roman tamamıyla sağlıksız bir üründür ve halkın sağlıksız diye nitelendirdiği roman her zaman güzel ve sağlıklı bir sanat eseridir. Bir tek an için bile halkın ve basının bu sözcükleri yanlış kullandığından şikayet ettiğimiz söylememe pek gerek yok. Sanatın ne olduğuna dair anlayış eksikliği ile bu sözcükleri gerçek anlamlarında nasıl kullanabilirler ki? Sadece kötü kullanıma işaret ediyorum. Ve kötü kullanım sözcüğünün kökeni ve bütün bunların ardında yatan anlamın açıklaması çok basittir. Barbarca otorite anlayışından gelir. Bu, otorite tarafından yozlaştırılan bir toplumun bireyselliği anlama ya da değerini bilme konusundaki doğal yetersizliğinden gelir. Kısacası, eylemi denetlerken, niyeti iyi ve kötü olan, düşünceyi veya sanatı denetlerken, utanç verici ve kötü olan, kamuoyu denilen o korkunç ve cahil şeyden gelir. Gerçekten de kamuoyunun fiziksel gücü lehinde, kamuoyunun oyu lehinde söylenebileceğinden çok daha fazla şey var. Birincisi iyi olabilir, ikincisi aptalca olmalı. Genellikle kaba gücün argüman olmadığı söylenir. Ancak bu tamamen insanın neyi ortaya koymak istediğine bağlıdır. İngiltere'deki monarşik yönetimin devamı veya Fransa'daki feodalizm gibi son birkaç yüzyılın en önemli problemlerinden birçoğu tamamen kaba güçle çözülmüştür. Bir devrimin şiddetinin tam da kendisi halkı bir an için büyük ve muhteşem yapabilir. Halkın kalemin kaldırım taşından daha güçlü olduğunu, ve tuğla parçası kadar etkili olabileceğini keşfettiği gün vahim bir gündü. Hemen gazeteciyi bulup getirdiler. Onu geliştirdiler. Sonra da kendilerinin çalışkan ve iyi ücretli hizmetkarı yaptılar. Her iki taraf adına da çok yazık. Barikatların ardında asil ve kahramanca çok şey olabilir. Pekala da baş makalenin arkasında ön yargı, aptallık, iki yüzlülük ve zırvadan başka ne var ki? Ve bu dördü birleşince korkunç bir güce ulaşır ve yeni otoriteyi oluşturur. Eskiden insanları tahta üzerine gererek işkence ederlerdi. Artık basın var. Bu kesinlikle bir gelişmedir. Ama yine de çok kötü, yanlış ve ahlak bozucu. Birisi Burke miydi? Gazeteciliğe dördüncü kuvvet derdi. Şüphesiz bu o zaman için doğruydu. Ancak şu an basın tek güç. Diğer üçünü de yemiş durumda. Lordlar kamerasındaki layıklar hiçbir şey söylemiyor. Oradaki kilise üyelerinin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Avam kamerasının söyleyecek hiçbir şeyi yok. Ve zaten olmadığını söylüyor. Gazeteciliğin boyunduruğu altındayız. Amerika'da başkan dört yıl hüküm sürer. Ama gazeteciliğin ki sonsuza kadar. Neyse ki Amerika'da gazetecilik yetkisini en berbat ve en acımasız uç noktaları taşıdı. Doğal sermayesi olarak da bir isyan ruhu yaratmaya başladı. Bu insanları yapılarına göre ya eğlendirmekte ya da nefret ettirmektedir. Ancak gazetecilik orada artık eskisi gibi gerçek güç değildir. Ciddiye alınmıyor. İngiltere'de birkaç tanınmış örnek dışında bu tip abartılı acımasızlığa vardırılmamış gazetecilik hala büyük bir faktör, gerçekten dikkate değer bir güçtür. Gazeteciliğin insanların özel yaşamları üzerinde uygulamaya çalıştığı zulüm bana çok akıl almaz geliyor. Aslında halkın bilmeye değer şeyler dışında her şeyi bilmek için doyumsuz bir merakı var. Bunun farkında olan ve tüccarvari alışkanlıkları olan gazetecilik onların taleplerini karşılar. Yüzyıllar önce halk gazetecilerin kulaklarını tulumbaya çivilermiş. Bu hayli çirkin. Bu yüzyıllarda gazeteciler kendi kulaklarını anahtar deliğine çivilediler. Bu çok daha kötü ve durumu daha da ağırlaştıran, suçlanması gerekenlerin toplumu oyalayıcı gazetelerde yazan gazeteciler olmamasıdır. Zarar ciddi, düşünceli, vakar sahibi gazeteciler tarafından veriliyor. Bunlar şu anda yaptıkları gibi büyük bir devlet adamının bir siyasi gücün yaratıcısı ve siyasi düşüncenin lideri olan bir adamın özel yaşamındaki bir olayı halkın gözünün önüne seriyor ve halkı olayı tartışmaya, bu konuda yetki kullanmaya, görüş bildirmeye ve yalnızca görüş bildirmeye değil, eyleme geçmeye ve Adamı diğer tüm hususlarda etkilemeye, partisini etkilemeye, ülkesini etkilemeye davet ediyor. Aslında kendilerini gülünç, saldırgan ve zararlı konumuna düşürmek için yapıyorlar bunları. Erkeklerin ve kadınların özel yaşamları halka anlatılmamalıdır. Bu halkı hiç ilgilendirmez. Fransa'da bu tip şeyleri daha iyi yönetiyorlar. Orada halk oyalansın veya eleştirsin diye boşanma mahkemelerinde yer alan davaların ayrıntılarının yayımlanmasına izin veriyorlar. Kamunun bilmesine izin verilen bütün bilgi evli taraflardan biri ya da diğerinin ya da ikisinin birden dilekçe vermesi üzerine davanın görüldüğü ve boşanmanın gerçekleştiğinden ibarettir. Aslında Fransa'da gazeteciyi sınırlıyorlar ve sanatçıya neredeyse eksiksiz özgürlük tanıyorlar. Biz burada gazeteciye mutlak özgürlük tanıyor ve sanatçıyı bütünüyle sınırlıyoruz. Diğer bir deyişle İngiliz kamuoyu, Etkisi güzel olan şeyler yapan insanı sınırlamaya, engellemeye ve yolundan saptırmaya çalışıyor ve gazeteciyi çirkin, nefret uyandıran, hatta mide bulandıran söylentileri yaymaya zorluyor ki sonunda biz dünyadaki en ciddi gazetecilere ve en ahlaksız gazetelere sahibiz. Zorlanmaktan bahsetmek, abartmak olmayacaktır. Muhtemelen korkunç şeyleri yayımlamaktan gerçekten haz duyan bazı gazeteciler veya skandallara bir tür sürekli gelir kaynağı olarak bakan yoksul gazeteciler vardır. Ancak eminim ki bu tip şeyleri yayımlamaktan hoşlanmayan, bunu yapmanın yanlış olduğunu bilen eğitimli ve kültürlü bazı gazeteciler de var. Ve onlar bunu sadece mesleklerini sürdürdükleri sağlıksız koşullarda halkın isteklerini yerine getirmeye zorladığı için ve bu istekleri bütünüyle yerine getirmekte olan ve halkın görgüsüz iştahını mümkün olduğunca tatmin eden diğer gazetecilerle rekabet etmek için yapıyorlar. Bu bu pozisyona yerleştirilecek eğitimli insanlar için çok aşağılayıcıdır ve onların çoğunun bunu yoğun olarak hissettiğinden hiç şüphem yok. Şimdi meselenin gerçekten en iğrenç tarafının ne olduğu konusunu bırakalım ve sanat konusunda halkın uyguladığı denetim sorununa geri dönelim ki, bununla sanatçıya hangi formu, hangi yönetimi kullandığını ve hangi malzeme ile çalıştığını dikte eden kamuoyunu kastediyorum. İngiltere'de paçayı en iyi sıyıran sanatların halkın ilgi duymadığı sanatlar olduğunu yukarıda da söylemiştim. Ancak halk tiyatro ile ilgilenmektedir ve son 10 ya da 15 yıl içinde tiyatroda kaydedilen ilerlemenin tamamıyla birkaç sanatçının popüler üslup gereksinimini standart olarak almayı ve sanatı yalnızca talep ve arz meselesi olarak görmeyi reddetmesinden kaynaklandığını bilmek gerekir muhteşem ve canlı kişiliği, içinde gerçek bir renk unsuru bulunan stili yalnızca taklit konusunda değil, imgesel ve entelektüel yaratımdaki olağanüstü gücüyle Arving'in tek amacı halka istediğini vermek olsaydı, en harca alem piyesleri en harca tarzda üretebilir ve bir insanın arzulayabileceği kadar çok başarı ve para kazanmış olabilirdi. Ama onun amacı bu değildi. Amacı bir sanatçı olarak belirli koşullar altında ve belirli sanat biçimlerinde kendi mükemmelliğini gerçekleştirmekti. İlk başlarda az sayıda insana hitap etti. Şimdi pek çok insanı eğitmiş bulunuyor. Halkta hem zevk hem de kıvam yarattı. Halk onun sanatsal başarısını son derece takdir ediyor. Ancak yine de halkın, Irving'in bu başarısının kesinlikle onların standartlarını kabul etmeyip yalnızca kendi standartlarını gerçekleştirmesinden kaynaklandığını anlayıp anlamadığını sıkça merak ederim. Onların standartları ile Lasyum Tiyatrosu halihazırda hazırda Londra'daki bazı popüler tiyatrolar gibi ikinci sınıf bir çadır olurdu. Bunu anlıyor ya da anlamıyorlar ama şu bir gerçek ki bu zevk ve kıvam kamuoyunda bir ölçüde yaratılmıştır ve halk bu meziyetleri geliştirme kapasitesine sahiptir. O zaman sorun şu, halk neden daha uygar olmuyor? Kapasiteleri var sonuçta onları ne durduruyor? Onları durduran şey yine söylenmesi gerekir ki sanatçı ve sanat eserleri üzerinde otorite kullanma arzusudur. Halk, Lasyum veya Haymarket gibi bazı tiyatrolara doğru bir ruh haliyle geliyor görünüyor. Her iki tiyatronun da bireysellik özelliği taşıyan sanatçıları var ve bu sanatçılar sanatın hitap ettiği yapıda bir seyirci kitlesi yaratmayı başarmışlardır. Ki Londra'da her tiyatronun kendi izleyici kitlesi var. Peki bu yapı nedir? Alıcılıkta hassasiyet. Hepsi bu. İnsan bir sanat eserine eser ve sanatçı üzerinde yetki kullanımı arzusuyla yaklaşırsa o sanat eserinden herhangi bir sanatsal etki almayacak bir ruhla yaklaşmış demektir. Sanat eseri izleyiciye egemen olacak, seyirci sanat eserine egemen olmayacak, seyirci alıcı olacak, o mistronun üzerinde çalacağı keman olacaktır ve kendi aptal görüşlerini, kendi aptalca yargılarını, sanatın ne olması ya da ne olmaması gerektiğine dair saçma fikirlerini ne kadar bastırabilirse, söz konusu sanat eserini o kadar almaya ve ondan zevk almaya başlaması muhtemeldir. Tabii ki bu sürekli tiyatroya giden görgüsüz İngiliz erkek ve kadınları bağlamında açık bir gerçektir. Ancak eğitimli denilen insanlar için de aynı ölçüde gerçektir. Eğitimli bir kişinin sanat üzerine düşünceleri doğal olarak geçmiş sanata dayanır. Halbuki yeni sanat eseri sanatın şimdiye dek almadığı bir hale aldığı için güzeldir. Ve onu geçmişin standartlarına göre ölçmek, onun gerçek mükemmelliğinin dayanağını reddeden bir standarda göre ölçmektir. Yaratıcılığa elverişli bir araçla ve yaratıcı koşullar altında yeni ve güzel etkiler alma yeteneği olan bir yapı, bir sanat eserinin değerini anlayabilen tek yapıdır. Bu, heykel ve resmin takdiri bağlamında doğrudur. Tiyatro gibi sanatların değerinin takdiri bağlamında daha da doğrudur. Çünkü bir resim ve bir heykel zamanla savaş halinde değildir. Zaman zinciriyle ilgilenmezler. Onların bütünlüğü bir anda kavranabilir. Edebiyatta durum farklıdır. Zaman, etki birliği gerçekleşmeden önce geçmiş olmalıdır. Bu nedenle tiyatroda oyunun ilk perdesinde gerçek sanat değeri, 3. ya da 4. perdeye kadar seyirci tarafından anlaşılmayan bir şey meydana gelebilir. O zaman o aptal adam sinirlenip sahneye seslenecek, oyunu alt üst edecek ve sanatçıları taciz mi edecektir? Hayır, doğru adam sessizce oturacak ve şaşkınlık, merak, ve endişeyle beklemek gibi hoş duyguları tadacaktır. Oyuna sanatsal bir kıvamı gerçekleştirmek üzere gidecektir. Oyuna sanatsal bir bünye edinmek için gidecektir. O, sanat eseri üzerinde hakemlik yapmaz. O, sanat eseri üzerinde kafa yormasına, eser iyi ise izlerken, kişiliğini lekeleyen bencilliğini, cehaletin bencilliği ya da sahip olduğu bilgiden kaynaklanan bencillik, unutmasına izin verilmiş biridir. Tiyatroyla ile ilgili bu hususun yeterince fark edildiğini sanmıyorum. Macbeth, ilk kez çağdaş Londra seyircisinin karşısına çıkarılsaydı, oradaki insanların birçoğu cadıların cümleleri ve gülünç sözleriyle ilk perdede yer almalarına şiddetle ve güçlü bir biçimde itiraz ederlerdi. Böyle anlıyorum. İnsan ancak oyun sona erdiğinde, Macbeth'teki cadıların kahkahalarının, Lear'deki deliliğin kahkahaları kadar korkunç olduğunu, Otellu'da, Moore'un trajisindeki, Iago'nun attığı kahkahalardan da daha korkunç olduğunu fark eder. Hiçbir sanat izleyicisinin bir tiyatro izleyicisinin olduğundan daha mükemmel bir alıcılık duygusuna ihtiyacı yoktur. Üzerinde otorite kullanmaya çalıştığı an, izleyici sanatın ve kendisinin açık düşmanı olur. Sanat bunu aldırmaz. Sıkıntı çekecek olan kendisidir. Romanda da aynı şey söz konusudur. Popüler otorite ve popüler otoritenin kabulü ölümcüldür. Takri'in Esmant'ı güzel bir sanat eseridir. Çünkü onu kendisini mutlu etmek için yazmıştır. Pandanus, Philip hatta Vanity Fair gibi diğer romanlarında zaman zaman halk faktörünün fazlasıyla farkındadır ve doğrudan halkın beğenisine hitap ederek ya da doğrudan olaylarla alay ederek eserini berbat etmiştir. Gerçek bir sanatçı ne olursa olsun halkla ilgilenmez. Halk onun için yoktur. Onun uyutmak ya da ayakta tutmak için canavara verecek haşaşlı veya ballı ekleri yoktur. O bunu popüler romancıya bırakır. Şu anda İngiltere'de eşsiz bir romancımız George Meredith var. Fransa'da daha iyi sanatçılar var ancak Fransa'da hayat görüşü o denli geniş, o denli çeşitli, gerçeği o denli hayal gücüyle yazan hiç kimse yok. Rusya'da hikayesinde ızdırabın ne olabileceği konusunda daha keskin bir anlayış sahibi olan yazarlar var. Ancak kurgudaki felsefe Meredith'in işidir. Yarattığı karakterler sadece yaşamakla kalmaz, aynı zamanda düşüncede de yaşar. Onlar sayısız bakış açısıyla görülebilir. Onlar fikir vericidir. İçlerinde ve çevrelerinde ruh vardır. İzah edici ve semboliktirler. Ve Meredith, onları hızla hareket eden harika figürler haline getirmiş, bunu kendi hazlı için yapmış ve halka ne istediğini asla sormamış, halkın ne istediğini asla umursamamış, ve kendisine dikte etmelerine ya da herhangi bir şekilde etkilemelerine izin vermemiş, ancak kendi kişiliğini pekiştirmeyi ve kendi bireysel eserini üretmeyi sürdürmüştür. İlk başta ona kimse gelmedi. Önemi yoktu. Sonra birkaç kişi geldi. Bu onu değiştirmedi. Şimdi çok insan geliyor. O hala aynı. O eşsiz bir romancı. Dekoratif sanatlarda durum farklı değil. Halk, Büyük serginin doğrudan sonucu olduğuna inandığım uluslararası görgüsüzlüğün dehşet verici geleneklerine gerçekten öylesine acınacak bir azimle yapıştı ki ancak körlerin yaşayabileceği evlerde yaşadı. Sonra güzel şeyler yapılmaya başlandı, kumaş boyacısının elinden güzel renkler, sanatçının beyninden güzel motifler çıktı ve güzel şeylerin kullanımı ve bunların değeri ve önemi ortaya koyuldu. Halk gerçekten çok öfkelendi. Çileden çıktılar. Aptalca şeyler söylediler. Hiç kimse kulak asmadı. Hiçbiri zerre kadar bozulmadı. Hiçbiri kamuoyunun otoritesini kabul etmedi. Ve bugün artık... Zevk idraki olmayan, güzel şeylerle çevrelenmenin değerinin bilinmediği, güzelliğin hakkının verildiğinin bazı izlerin görülmediği herhangi bir modern eve girmek neredeyse imkansız. Aslında günümüzde insanların evleri çoğunlukla oldukça çekici. İnsanlar çok büyük ölçüde uygarlaştı. Bununla birlikte, Ev dekorasyonu, mobilya ve benzeri şeyleri devrimin olağanüstü başarısının bu konularda gerçekten çok iyi bir zevk oluşturan halkın çoğunluğundan kaynaklandığını söylemek doğru olur. Gerçekte bu şeyleri üretenler güzel olanı üretmenin hazına o kadar vardılar ki halkın daha önce istediği şeylerin çirkinlik ve görgüsüzlüğüne uyandılar. Halkın taleplerini karşılamayarak onları değişime zorladılar. Mobilya için bazı üçüncü sınıf pozisyonlardan çıkan ikinci el mobilyaların müzayedesine gitmeden bugünün odalarını birkaç yıl önce döşendiği gibi döşemek imkansız. Artık bu eşyalar yapılmıyor. İnsanlar itiraz etseler de bugün itiraflarında hoş bir şey olmak zorundadır. Sanatla ilgili otorite havalarının sönmesi kendileri adına iyi oldu. O halde bu gibi şeylerin her türlü otoritelerin kötü olduğu aşikardır. Bazen bir sanatçının altında yaşayabileceği en uygun yönetim biçimini sorarlar. Bu sorunun sadece tek cevabı vardır. Sanatçıya en uygun yönetim biçimi hiçbir yönetim olmamasıdır. Onun bu sanatının üzerinde otorite bulunması çok saçmadır. Sanatçıların despotizm altında güzel eserler ürettikleri söylenmiştir. Pek öyle değil. Sanatçılar Üzerinde baskı kurulacak kurallar olarak değil fakat gezgin mucize yaratanlar büyüleyici aylak şahsiyetler olarak eğlenmek, afsunlanmak için huzurla yaşamalarına ve yaratmalarına izin verilsin diye despotları ziyarete gitmişlerdir. Despot lehinde söylenecek şu var ki o bir birey olarak kültür sahibi olabilir ancak bir canavar olarak halk tabakası hiçbir şey sahibi değildir. İmparator ve kral bir ressamın fırçasını almak için eğilebilir. Ancak demokrasi sadece çamur atmak için eğilir. Yine de demokrasi imparator kadar eğilmek zorunda değildir. Aslında çamur atmak istediklerinde hiç eğilmeseler de olur. Ancak monarkı avankavalıktan ayırmanın bir gerekliliği yoktur. Tüm otoriter aynı ölçüde kötüdür. Üç tür despot vardır. Beden üzerinde baskı kuran despot vardır, ruh üzerinde baskı kuran despot vardır, ruh ve beden üzerinde baskı kuran despot vardır. Birincisine prens denir, ikincisine papa denir, üçüncüsüne halk denir. Prens düzeyli olabilir. Böyle birçok prens olmuştur. Yine de prenste tehlike vardır. İnsan Dante'yi Verano'daki acı şölende Tassoyu, Ferrara'da, deli hücresinde düşünüyor. Sanatçı için prenslerle yaşamamak daha iyidir. Papa düzeyli olabilir. Böyle birçok papa olmuştur. Kötü papalar da olmuştur. Kötü papalar, güzelliği neredeyse tutkuyla, hatta iyi papaların düşünceden nefret ettiği kadar tutkuyla sevmiştir. İnsanlık papalığın kötülüğüne çok şey borçludur. Papalığın iyiliği, insanlığa korkunç borçludur. Vatikan gök gürültülerinin belagatini muhafaza etmiş, yıldırımlarının asasını kaybetmiş olsa da sanatçı için papa ile yaşamamak yine de daha iyidir. Kardinallerin bir toplantısında Seliniden bahsederken, örf ve adet hukukunun ve kamusal otoritenin onun gibi adamlar için oluşturulmadığını söyleyen bir papa idi. Ancak Selini'yi hapse gönderen ve onu kirlenmekten usanıncaya ve kendisi için gerçek dışı görüntüler yaratıncaya ve yaldızlı güneşin odasına girdiğini görünceye ve kaçmak isteyecek kadar ona vuruncaya ve gizlice kuleden kuleye sıvışıncaya ve şafak vakti baş döndürücü havada düşüp sakatlanıncaya kadar orada tutan da bir papa idi. Ve onu asma yapraklarının altında gizleyerek bir yük arabası içinde güzel şeyleri seven, ona bakacak olan birine götüren bir bağcı Papalarda tehlike vardır. Halka gelince, halk ve onun otoritesi nedir peki? Belki halk ve onun otoritesi hakkında yeterince konuşulmuştur. Onun otoritesi, kör, sağır, iğrenç, güldürecek kadar garip, trajik, eğlendirici, ciddi ve tiksindirici bir şeydir. Sanatçı için halkla yaşamak imkansızdır. Bütün despotlar rüşvet verir. Halk rüşvet verir ve gaddarca davranır. Onlara otorite kullanmalarını kim söyledi? Onlar yaşamak, dinlenmek ve sevmek için yaratılmıştır. Biri onlara büyük bir kötülük yaptı. Kendilerinden kalitesiz olanları taklit ederek kendilerini mahvetti. Prensin asasını aldılar. Nasıl kullanacaklardı ki? Papa'nın üç katlı tacını aldılar. Onun yükünü nasıl taşıyacaklardı ki? Onlar kalbi kırılmış bir palyaço gibidir. Onlar ruhu henüz doğmamış bir rahip gibidir. Güzelliği seven herkes onlara acısın. Onlar kendileri güzelliği sevmese de onlar yine de kendilerine acısın. Onlara zorbalık hilesini kim öğretti? Değinilebilecek başka pek çok şey var. Rönesansın ne kadar harika olduğunu... Çünkü hiçbir sosyal problemi çözmeyi amaçlamadığına ve kendini böyle şeylerle meşgul etmediğine fakat bireyin özgürce, güzelce ve doğalca gelişmesine izin verildiğine ve böylece Rönesans'ın büyük ve birer birey olan sanatçıları, büyük birer birey olan insanları olduğuna işaret edilebilir. 14. Louis'in modern devleti yaratan sanatçının bireyselliğini nasıl yok ettiğini, tekrarlanma monotonluğunda bir şeyleri nasıl korkunç derecede kötü hale getirdiğini, nizama uygun olsunlar diye onları nasıl adileştirdiğini ve tüm Fransa'da geleceği güzellikte yenileyen ve antik formları yeni biçimle buluşturan bütün o mükemmel ifade özgürlüklerini nasıl yok ettiğine işaret edilebilir. Ancak geçmişin önemi yoktur. Şimdiki zamanın da önemi yoktur. İlgilenmemiz gereken gelecektir. Geçmiş insanın olmamış olması gerekendir. Mevcut olan insanın olmaması gerekendir. Gelecek sanatçılardır. Burada ortaya konulan türden bir modelin pek gerçekçi olmadığı ve insan doğasına aykırı düştüğü elbette söylenecektir. Bu kesinlikle doğrudur. Gerçekçi değildir ve insan doğasına aykırı düşer. İşte tam da bu yüzden gerçekleştirmeye değerdir ve bu yüzden önerilir. Gerçekçi model nedir? Gerçekçi model ya hali hazırda mevcut olan modeldir ya da mevcut koşullar altında gerçekleştirilebilecek bir modeldir. Ancak insanın karşı çıktığı tam da bu koşullardır ve bu koşulları kabul edebilecek herhangi bir model yanlış ve aptalcadır. Koşullar ortadan kaldırılacak ve insan doğası değişecektir. İnsan doğası hakkında gerçekten bilinen tek şey onun değiştiğidir. Ona dair doğrulayabileceğimiz tek nitelik değişimdir. Başarısız olan sistemler insan doğasının büyümesine ve gelişimine dayalı sistemler değil, değişmezliğine dayalı sistemlerdir. 14. Louis'in hatası insan doğasının daima aynı kalacağını düşünmesiydi. Hatasının sonucu Fransız ihtilalidir. Hayranlık verici bir sonuçtu. Yönetimlerin hatalarının tüm sonuçları oldukça hayranlık vericidir. Bireysellik insana sadece onlar istiyor diye başkalarının istediğini yapmak anlamına gelen göreve dair iğrenç bir ikiyüzlülükle gelmez. Ya da yalnızca vahşi bir sakatlanmanın sürdürülmesinden ibaret olan iğrenç ikiyüzlülükle de gelmez. Aslında bireysellik insana onun üzerinde herhangi bir hak iddiasıyla gelmez. İnsana insanın içinden doğal olarak ve kaçınılmaz olarak gelir. Tüm gelişimin yöneldiği nokta budur. Bu, tüm organizmaların yöneldiği farklılaşmadır. Bu her yaşam biçiminin doğasında var olan ve her yaşam biçiminin ona doğru hız kazandırdığı mükemmelliktir. Böylece bireysellik insan üzerinde hiçbir zorlama uygulamaz. Tersine insana üzerinde uygulanacak hiçbir zorlamaya katlanmamasını söyler. İnsanları iyi olmaya zorlamaz. İnsanların kendi başlarına kaldıklarında iyi olduğunu bilir. İnsan bireyselliği kendi içinden geliştirecektir. Bugün insan bireyselliği böyle gerçekleştirmektedir. Bireyselliğin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini sormak, evrimin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini sormak gibidir. Evrim yaşamın yasasıdır ve bireyselliğe doğru yöneleni dışında evrim yoktur. Bu yönelim açıkça ifade edildiğinde yapay olarak tutuklanmış bir gelişme veya hastalık veya ölüm söz konusudur. Ayrıca bireysellik bencilliği ve takdidi dışlayacaktır. Otoritenin olağan dışı zorbalığının sonuçlarından birinin sözlerinin gerçek ve basit anlamlarından çarpıtılması, doğru anlamlarının tersini ifade etmek üzere kullanılması olduğu söylenmiştir. Sanat hakkında doğru olan şey yaşam için doğrudur. Günümüzde bir adam hoşuna gittiği gibi giyiniyorsa ona gösterişçi deniliyor. Ancak o bunu yaparken tamamen doğal davranmaktadır. Bu gibi konulardaki özenti, Birinin görüşleri çoğunun görüşü olan komşusunun görüşlerine uygun olarak giyinmesidir ki bu da muhtemelen aşırı derecede aptalca olacaktır. Veya insan kendi kişiliğini tam olarak gerçekleştirmek için kendisini en uygun göründüğü biçimde yaşıyorsa aslında yaşamının birincil amacı kendisini geliştirmekse ona bencil denir. Fakat herkes böyle yaşamalıdır. Bencillik insanın istediği gibi yaşaması değil. Başkalarının da kendisi gibi yaşamasını istemektir. Bencil olmamak, başkalarının yaşamlarını rahat bırakmak, onlara müdahale etmemektir. Bencillik her zaman çevresinde bir mutlak tip birliği yaratmaya amaçlar. Bencil olmamak, sonsuz tip çeşitliliğini hoş bir şey olarak bilmek, kabul etmek, boyun eğmek, bunun tadını çıkarmaktır. Kendisini düşünmek bencil olmak değildir. Kendisi için düşünmeyen bir insan hiç düşünmez. Birinin komşusundan kendisiyle aynı şekilde düşünmesini ve aynı görüşte olmasını istemesi fena halde bencilliktir. Neden öyle düşünsün ki? Düşünebiliyorsa muhtemelen farklı düşünecektir. Düşünemiyorsa ondan herhangi bir düşünce talep etmek canavarcadır. Kırmızı bir gül, kırmızı bir gül olmak istediği için bencil değildir bahçedeki diğer çiçeklerin tamamının kırmızı ve tamamının gül olmasını isteseydi bu korkunç bencillik olurdu. Bireysellik ile insanlar tümüyle doğal olacaklar ve kesinlikle bencil olmayacaklar ve sözcüklerin anlamlarını bilecekler ve onları kendi özgür, güzel yaşamlarında gerçekleştireceklerdir. İnsanlar şimdi oldukları gibi egoist olmayacaklardır. Egoist, Başkaları üzerinde hak iddia eden kişidir ve bireyselliğe inanan biri bunu yapmak istemeyecektir. O bundan haz duymayacaktır. İnsan bireyselliği gerçekleştirdiğinde sempatiyi de gerçekleştirecek ve onu özgür bir biçimde ve kendiliğinden uygulayacaktır. Günümüze kadar insan neredeyse hiç sempati geliştirmeye çalışmamıştır. Sadece acıyı paylaşır. Ama acının paylaşımı sempatinin en üst tavrı değildir. Bütün sempatiler iyidir. Ancak ızdırabın paylaşımı sempatinin en az iyi olan tavrıdır. O, egoizmle kirlenmiştir. Marazı olmaya yatkındır. Onda kendi güvenliğimiz için belirli bir korku unsuru vardır. Kendimizin de cüzdanlı ya da kör olabileceğimizden ve hiçbir bakanımız olmayacağından korkarız. Dolayısıyla bu sempati Garip biçimde sınırlayıcıdır da. İnsan, yaşamın bütünüyle sempati kurmalı. Yalnızca ızdırapları ve dertleri değil, yaşam sevincini, güzellikleri, enerji, sağlık ve özgürlüğü de paylaşmalıdır. Daha kapsamlı sempati, tabii ki daha zordur. O daha fazla bencil olmamayı gerektirir. Herkes bir arkadaşının acısını paylaşır. Ancak bir arkadaşın başarısını paylaşmak, çok güzel bir fıtrat aslında gerçekten bir bireyselci fıtratı gerektirir. Rekabet ve yer edinme mücadelesinin modern stresi içinde bu türden sempatiler doğal olarak nadirdir ve her yerde hüküm süren ahlaka aykırı bir tip birliği ve kurallara uyumluluk ideali ki İngiltere'deki belki de en çekilmez olanıdır ille de bastırılır. Acıyı paylaşmak elbette her zaman var olacaktır. Bu, insanoğlunun ilk içgüdülerinden biridir. Birey olan hayvanlar, bir başka ifadeyle daha yüksek hayvanlar, bunu bizimle paylaşırlar. Ancak unutulmamalıdır ki, sevincin paylaşımı dünyadaki sevincin toplamını arttırırken, acının paylaşımı acı miktarını pek azaltmaz. Bu tür sempati, insanın kötülüğe daha iyi göğüs germesini sağlayabilir. Ancak kötülüğü ortadan kaldırmaz. Veremi paylaşmak veremi iyileştirmez. Bunu bilim yapar. Sosyalizm yoksulluk sorununu ve bilim hastalık sorununu çözdüğünde duygularıyla hareket edenlerin alanı küçülecek ve insanın empatisi geniş, sağlıklı ve doğal olacaktır. İnsan başkalarının mutlu hayatını düşününce kendisi de sevinç duyacaktır. Geleceğin bireyselliği kendini mutluluk yoluyla geliştirecektir. İsa toplumun yeniden inşası için herhangi bir girişimde bulunmadı ve bu nedenle insana vaaz ettiği bireysellik yalnızca acı yoluyla ya da yalnızlıkta gerçekleşebilirdi. Mesih'e borçlu olduğumuz idealler toplumu tamamen terk eden ya da topluma kesinlikle direnen insanın idealleridir. Ancak insan doğuştan sosyaldir. Eninde sonunda tebai bile insanla dolmuştur. Ve manastırda yaşayan insan kişiliğini gerçekleştirse de öyle gerçekleştirdiği için genellikle yoksullaşmış bir kişiliktir. Öte yandan acının insanoğlunun kendini gerçekleştirebileceği bir yol olduğuna dair korkunç gerçek onu dünyada müthiş cazip kılmıştır. Sığ konuşmacılar, sığ düşünürler, kürsülerde ve platformlarda çoğu kez dünyanın haz düşkünlüğünden bahseder ve aleyhinde sızlanır. Ancak dünya tarihinde dünyanın idealinin sevinç ve güzellik olduğu pek nadirdir. Acıya hayranlık dünyaya çok daha sıkça egemen olmuştur. Azizleri ve şehitleriyle kendine işkence etme aşkıyla, vahşi kendini yaralama tutkusuyla, bıçaklarla deşmeleri ve bastonlarla dövmeleriyle Orta Çağcılık gerçek Hristiyanlıktır ve Orta Çağ'ın İsa'sı da gerçek İsa'dır. Rönesans şafığı dünya üzerine doğduğunda ve beraberinde yaşamın güzelliğine ve yaşama sevincine dair yeni ülküler getirdiğinde insanlar İsa'yı anlayamayacaklardı. Bunu bize sanat bile göstermektedir. Rönesans ressamları İsa'yı bir sarayda veya bir bahçede başka bir çocukla oynayan küçük bir çocuk olarak ya da annesinin kollarında yatarken ona ya da bir çiçeğe ya da parlak renkli bir kumaşa, Gülümserken ya da bir asil topluluklar arasından asil bir edayla geçen görkemli bir figür olarak ya da bir tür kendinden geçme halinde ölümden hayata dirilen harika bir figür olarak resmettiler. Onu çarmıha geçirilmiş çizdiklerinde bile kötü adamların acı çektikleri güzel bir tanrı olarak çizdiler. Ancak İsa onların zihnini fazlaca meşgul etmedi. O sanatçıların zevk aldığı şey hayran oldukları kadınları ve erkekleri resmetmek ve bu güzel dünyanın güzelliğini göstermekti. Birçok dini resim yaptılar. Aslında çok fazla yaptılar. Tip ve motif monotonluğu bıktırıcıydı ve sanat için kötü oldu. Bu sanatla ilgili konularda halkın otoritesinin sonucuydu ve üzüntü vericiydi. Ama o sanatçılar konuya ruhlarını katmıyorlardı. Rafael, papa portresini yaptığı zaman büyük bir sanatçıydı. Madonnaları ve bebek İsa'ları resmettiğinde hiç de büyük bir sanatçı değildi. Mesih'in Rönesans için hiçbir mesajı yoktu. Bu harikuladeydi. Çünkü Rönesans kendisininkine muhalif bir ülkü getirdi. Ve bizim gerçek İsa'nın nasıl sunulduğunu bulmak için ortaçağ sanatına girmemiz gerekir. Orada sakatlanmış ve bozulmuş biri, bakılası güzelliği olmayan biri, çünkü güzellik bir sevinç kaynağıdır. Hoş olmayan kıyafetler içindeki biri ki o da bir sevinç kaynağı olabilir, harkulade ruha sahip bir dilenci, ilahi ruha sahip bir cüzzamlı, ne mal ne de sağlık gereksinimi olan biri, mükemmelliğini acı yoluyla gerçekleştiren bir tanrı vardır. İnsanın evrimi yavaştır. İnsanların haksızlığı büyüktür. Acının bir kendini gerçekleştirme biçimi olarak öne sürülmesi gerekiyordu. Şimdi bile dünyanın bazı yerlerinde İsa'nın mesajı gereklidir. Günümüz Rusya'sında yaşayan hiç kimse mükemmelliğini belki de acıdan başka yolla gerçekleştiremez. Birkaç Rus sanatçı kendilerini karakteri itibariyle orta çağa ait olan roman ve hikaye edebiyatında gerçekleştirdi. Çünkü orta çağın egemen pusulası insanların kendilerini acı çekme yoluyla gerçekleştirmesidir. Ama sanatçı olmayan ve gerçekte yaşadıkları hayattan başka hayatı bilmeyenler için acı, mükemmelliğe açılan tek kapıdır. Mevcut Rusya yönetimi altında mutlu yaşayan bir Rus ya insanın hiç ruhu olmadığına ya da varsa bile onu geliştirmeye değmeyeceğine inanıyor olsa gerektir. Otoritenin kötülüğünü bildiği için bütün otoriteleri reddeden ve kişiliğini acı aracılığıyla gerçekleştirdiği için bütün acıları hoş karşılayan nihilist gerçek bir Hristiyandır. Ona göre Hristiyan ülküsü gerçek bir şeydir. Halbuki İsa otoriteye karşı isyan etmedi. Roma imparatorunun emperyal otoritesini kabul ve takdir etti. Yahudi sinagogunun dini otoritesini katlandı ve onun uyguladığı şiddeti kendine özgü bir şiddetle geri püskürtmedi. Daha önce de söylediğim gibi onun toplumun yeniden inşası için herhangi bir planı yoktu. Ancak modern dünyanın planları var. Modern dünya yoksulluk ve yokluğun yol açtığı acıyı ortadan kaldırmayı tasarlıyor. Acıyı ve acının yol açtığı ızdırabı yok etmek istiyor. Metotları bakımından sosyalizme ve bilime güveniyor. Amaçladığı şey, kendini sevinç yoluyla ifade eden bireyselliktir. Bu bireysellik, bütün bireyselliklerden daha geniş, daha dolu ve daha güzel olacaktır. Acı, mükemmelliğin nihai sureti değildir. Sadece geçicidir ve bir karşı çıkıştır. Yanlış, sağlıksız, adaletsiz çevrelere atıfta bulunur. Yanlış ve hastalık ve adaletsizlik ortadan kaldırıldığında artık acının zemini de kalmayacaktır. Görevini yapmış olacaktır. Bu büyük bir işte ama neredeyse bitiyor. Etki alanı her geçen gün daralıyor. İnsan da bunu ıskalamayacaktır. İnsanın peşinde olduğu aslında ne acı ne de hazdır. Yalnızca yaşamdır. İnsan yoğun, dolu dolu, mükemmel yaşamın peşindedir. Bunu başkalarını kısıtlamaksızın ya da kendisi böyle bir şeye maruz kalmaksızın yapabildiği ve tüm eylemleri ona haz verdiği zaman o daha makul, daha sağlıklı, daha uygar, daha da kendisi olacaktır. Haz doğanın sınavı onay nişanesidir. İnsan mutlu olduğu zaman kendisiyle ve çevresiyle uyumludur. Sosyalizmin istese de istemese de hizmet ettiği yeni bireyselcilik mükemmel bir bağdaşma olacaktır. Yeni bireyselcilik Yunanların arzuladığı ancak köle sahibi oldukları ve onları besledikleri için düşünce dışında tümüyle gerçekleştiremedikleri, Rönesans'ın arzuladığı ancak köleleri olduğu ve onları açlıktan öldürdüğü için sanat dışında tümüyle gerçekleştiremediği şey olacaktır. O tam olacak ve her insan onun aracılığıyla kendi mükemmelliğine ulaşacaktır. Yeni bireyselcilik, yeni Helenizm olacaktır.